hilafi vakı şey katmamaya çalıştım. Mümkün mertebe kaynaklara sadık kalarak kaynaklarından sizin anlayabileceği şekle, çevir şekle çevirip anlatmaya çalıştım. Bağışlayın. Bağışlayın bu da benim halim. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in çektiği bu değildi. Eğer etrafındaki o vefalı insanlar o etten, kemikten kala etrafında olmasaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi sselam her gün tahammül edilmez bela ve musibetlerin en ağrına maruz kalacaktı. Yer yer Hazreti Abu Bekir öne atılıyor. Atak tulu ne en yakul a Allah ve qadja akum bil beyinat min rabbikum. Ve in yaku kathban f'alehi Kadibu ve in yaku sadqaan yusib kum bazı اِنَّ اللّٰهَ لَا Bu Kur'an'dan bir ayet ama bu seyyidine Hazreti Musa'nın tahakküme, tasallüde, tegallübe, tecavüze maruz kaldığı zaman mümin Ali Firavun tarafından söylenmiş bir sözdü, tarih tekerrürden ibaretti. O zaman iman kahramanı Hazreti Musa'ydı ve o zaman Hazreti Musa'ya karşı koruyucu melek de Firavun'un ordularının başındaki Hazreti Asya'nın kardeşi, abisiydi Mümin Ali Firavun. Talihsizliğime verin adını bilmiyorum. Mümin Ali Firavun unvanı da ona yeter çünkü Kur'an-ı Kerim onu bu unvanla alıyor. Ve Hazreti Muhammed döneminde hakikatin kahramanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bu sözü söyleyende Hazreti Ebubekir'di. Etaktuluna reculan en yekule rabbiyallah. Rabbim Allah dediğinden dolayı öldürecek misiniz bu insanı? Dünyanın dört bir yanında şu anda da aynı tecavüzler, aynı talihlipler, aynı esaretler, aynı tahakkümler, aynı zalimlerin hayhuyu, aynı mazlumların iniltileri duyuluyor. Nedendir bütün bunlar? Bir zümre Rabbim Allah diyor. Bu Allah'ı sevmeyen başka bir zümre onları eziyor ve çiğniyor. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahsa adına değil bu işlerin en utandırıcısını tattı, yaşadı denmez, tattı. Nuanslara dikkat edelim çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep aziz olarak yaşadı, hep başı bulutlar gibi yüce olarak yaşadı ama ona akla hayale gelmedik şeyler tattırdılar. Allah Resulü yemesi içmesi adına da sıkıntıların en ağırına maruz kaldı. Dün akşam bir yerde müdebdep muhteşem bir sofra konmuştu. Bu duygular birdenbire ruhumu sarınca, bir kenara çekildim, makadıma oturdum ben. لَتُسْأَلُنَّ elunne اِذٍ عَنِ dedim ve sonra da hiçliklarımı görmesinler diye kendi odama çekildim. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ Canım çıksın, o efendim, efendiler efendisi, hayatında bir kerecik olsun, işte o müdebdeb sofralardan bir tanesini bile görmedi. Bir tanesini görmek şöyle dursun, Ahmet bin Hambel'in naklettiğine göre, Ebu Hüreyre diyor ki, bir gün haneyi saadetlerine veya hücresine girdim, oturarak namaz kılıyordu. Selam verince sordum, Ya Resulallah, مَا أَصَابَكَ Ne isabet etti, hasta mısınız? Sesi zor çıkıyordu, dudaklarından bir tek kelime döküldü, şöyle buyurdu, elcuya يَا أَبَا Açlık ya Ebu Hüreyre, ayaklarımın bağı çözüldü, ayaklarımın bağı çözüldü, ayakta duramadım gözyaşlarımı tutamadım hıçkır hıçkır ağlamaya başladım bu defa da ben, bana la tebkiye eba hüreyre fe in azab ve yevmel kıyame la tusibul cayyah ağlama eba hüleyreciğim ağlama kıyamet gün azabı aç insanlara dokunmaz aç yaşarsanız orada azab size dokunmaz buyuruyordu ama o bir hayat yolu seçmişti sıkıntısını burada yaşıyordu ve emniyetin orada bulacaktı. Ümmeti adına da inşallah emniyetin orada bulsun. O hep bizi dilemiş, hep bizi düşünmüştü. Bizim için yaşamıştı. Abdul sözünü bir kere daha nakletmemi arzu eder misiniz? Diyor ki: "Vallahi Hazreti Muhammed meleklerin perde yapacağı makamlara ulaştı Miraç'ta. Huriler ayaklarının altına döküldü saçıldılar. İnci'ler, yakutlar gibi" Ama bu ihtişam onun başını döndürmedi. Bakışını bulandıramadı. Yine ümmetim dedi geriye döndü. Ben Hz. Muhammed'in ulaştığı yerlere ulaşsaydım, koca beni Abdülkuddü, ruhu şad olsun, vallahi, billahi, tallahi geriye dönmezdim diyor. O bu sıkıntılı hayata rağmen, sizin için geriye dönüyordu. Zira ulaştığı yerlere sizi de ulaştırmayı düşünüyordu. Elinizden tutacak, Yaşamanın adab ve erkanını gösterecek. Ama bu arada sıkıntılara katlanacak, aç kalacak, susuz kalacak. Eğer yerine aç kalınması mümkün olsaydı, susuz kalınması mümkün olsaydı, Hz. Ebu Bekir gibi vefatı esnasında ileri atılıp Anam babam, tatlı canım sana feda olsun, sen dur biz ölelim ya Resulallah diyen insanlar onun namına aç kalacaklardı, susuz kalacaklardı. Ama yerine olmuyordu o iş. O iş niyabet kabul etmiyordu. Ve anam, Fatıma, Betul, nezih kadın, velayet halkalarının sertacı, iftihacı, velayet tacının sorgucu, 25 yaşında zannediyorum hesaplarımıza göre, fani dünya hayatına gözlerini kapayıp gidiyor. Allah Resuluna bir gün, sağdan soldan bulduğu kurumuş ekmekleri getiriyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dudaklarına götürüyor. Çiğne dişleriyle çiğnerken dudaklarından da şu sözler dökülüyor. Heze avvalu ma ekale abuke munzu selahete Kızcağızım işte şu lokma senin babanın 3 günden beri yediği 3 lokmadır buyuruyoruz. Adeta dünyada senin için çekmek üzere bulunuyordu. Senin için her şeye katlanıyor, senin için her şeyi göğüslüyor, senin için her şeye dişini sıkıyor ve sadece durmaya çalışıyordu. Vazifesi bittiği an, onu anladığı anda Allahümmer Refika'l-Ala diyecek, üvey gibi kanıtlanacak ve Refika'l-Ala'ya uçacaktı. Dostların bulunduğu yere uçacak, dostların dostu Allah'a vasıl olacaktı. O burada da zaten ayrılık içinde yaşamadı. Hep bu ama beden kaydı altında bulunuyordu. Bedeni sırtından atacak ve Allah'a öyle ulaşacaktı. Bunlar ruh ve irade insanının mekarih adına ki yine muhbiri sadık sahih hadiste Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un rivayet ettikleri hadis-i şeriflerde Huffatun cennet bil makare ve ya hujubet el bil makare ve huffatun nar bil şehavat ve ya bil şehavat Cennet cennet yolu insanın hoşuna gitmeyen şeylerle donatılmış cennet çevresi insanın sevmediği şeylerle ihate edilmiştir Abdestten namaza soğuk sularda abdest almadan zor zamanlarda namaz kılmaya malından bir parça ayırıp zekat, sadaka vermeye, meşakkatlere katlanıp hacca gitmeye, helalından kazanıp yemeye, haramlara karşı kapalı kalmaya kadar çok zor bir yoldur müminin yürüyeceği yol ve bu yol dikenlidir. Bu yolda yollar çok defa yıkılmıştır, köprüler harap olmuştur, inkisara düşmek için çok sebep vardır ama mümin imanıyla kanatlanacak ve inkisara düşmeyecek. Hiçbir zaman düşmeyecek, uçup geçecektir. Bu, bu yolun bir yanıydı. Cennet yoluydu. Ve cennet yolu çetin bir yoldu. Ruh ve irade insanları, cennet yolu olan bu yolu, dünyayı da cennete çevirme yolu olan bu yolu, üveyler gibi inşallah kanatlarını başacaklar Ve ben yine başa dönüyor bir cümleyle insanlığın mahküs kaderini değiştirecekler. İnsanlık, da solda nifak ve şıkak ateşleri alevler içinde yanarken sizleri bekliyorlar. Hazırlıklı olmadığımız bir zamanda etrafımızda olan hadiseler onlarda da bizlerde de çok tesiri yaptı. Hiçbir hazırlığımız yoktu. Ne kitap hazırlamıştık ne bant hazırlamıştık ne din adına onlara öğreteceğimiz şeyleri hazırlamıştık. Yanımızda bir nifak şebekesi yıkıldı bu altından cumhuriyet adına yedi sekiz cumhuriyet, istiklal düşüncesi biraz daha gelişmiş olarak ortaya çıktılar. Oysa ki şu anda onlara el uzatacak güçler değiliz. Devletimiz de o güçte değil, milletimiz de o güçte değil, biz de o güçte değiliz. Bir şeyler yapma azmi ve kararı içindeyiz. Allah yaptırsın. Bize dünyevi hazları ve zevkleri unutturarak ciddi ihtiyaç içinde kıvranan, Elif'i beyi bilmeyen, Arkadaşlarımızın ifadesine göre evinizde Kur'an var mı diye varsa bize getirin dediğimiz zaman gitti bir kitap getirdiler. Açıp baktığımız zaman kitabın incil olduğunu gördük. Senin soydaşın, dindaşın, kardeşin 70 seneden beri mabedinin kapısında paslı kilit kulağı paslanmış bir kere ezan duymamış. Sen bu kadarını çekmedin. Çektiysen de arkada bıraktın. Belli bir gül devrine ulaştın. Gelecek dönemin şafağı çoktan attı. Fakat bugün senin o dindaşın, soydaşın ızdırap içinde kıvranıyor. Ama sen onun için bu günleri ciddi hazırlıklarla karşılayamadın. O da şok içinde, sen de şok içindesin. Sen ancak iradeli insan olursan, ruh insan olursan onların imdadına koşacak ve inşallah onlar içinde bulundukları o acıklığı, o elim, o kötü o işlerde burkuntu hasıl eden durumdan kurtaracaksın Rabbimin inayetiyle Rabbimin inayetini temsil etmek istemez misin? Arkadaşlarımız turistik mahiyette gidip nabız yoklamak istediler birkaç arkadaş oraya gitmeden evvel daha onlar gitmeden adeta gittikleri her eve efendimiz daha evvelden gitmiş, arkadaşlar gelecek demiş buraya. Gelip anlattılar bize ve gidenler sizi rüyada gördük, aynen sizlerdiniz demişler. Hiç de az olmadı arkadaşlar, bu mevzu anlattıkları şeyler hiç de az değildi. Demek sizden bir şeyler bekleyen insanlar var. O zaman siz manen çok çalımlı, çok çaplı olacaksınız. Basit insanların yapacağı şeyler değil. Ben size Hz. Muhammed ölçüsünü verdim sallallahu aleyhi ve sellem. Dövene elsiz, sövene dilsiz, hakaret görürse gönülsüz yaşamasını bilen bir insan misali verdim size burada. Ancak bu çetin yollar onunla aşılır. Bu dağ, dere, tepe ancak bununla aşılabilir Allah'ın ünayetü ve keremiyle. Ve bu yolun diğer tarafında da وَحُفَّةِ النَّارِ اَوْ حُجِبَةِ النَّارِ Cehennem çepeçevre, şehvetlerle muhat, Kutsiler, ışık ordusu, beşeri arzularını, şehevani isteklerini terk edecek. Nefis karşısında pes etmeyecek. Bedeni altında kalıp ezilmeyecek. Cesedinin sözlerinin esiri bun olmayacak. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselecek. Kalp insanı olarak yaşayacak. Ruh insan olarak yaşayacak, Allah deyip oturacak, Allah deyip kalkacak. Allah'a serfürü edecek, şehvet karşısında eğilmeyecek. Eğilmeyecek ki Allah da onu teyit etsin, desteklesin. Bu iş zayıf insanların işi değildir. Bu iş mecnunların, bu iş sevdalıların işidir. Sevdalı olacaksın Allah Celle Celaluhu. Meramına, maksuduna seni nail kılacaktır, eskilerin ifadesiyle. Günümüzde, günümüzün nesillerinin caminin içi sıcak. Ben de sizinle beraber, kadar, sizinle beraber, sizin kadar terliyorum. Sıkıntılarınızı sizinle beraber paylaşmaya çalışıyorum. Yorgunluğunuzu da takdir ediyorum. Ama baş arz ettiğim gibi vaki emirle geldim buraya kadar. Bu ezan vaktine kadar sıkacağım sizi, beni bağışlayın. Diğer cenahını arz etmeden bırakamayacağım. Çünkü ben bu iki hususa insan iradesinin bu utları diyorum, derinlikleri diyorum. Ve netice itibariyle de Allah'a karşı veda vefa borcumuzun eda edilmesi nazarıyla bakıyorum. Günümüzde günümüzün nesillerinin şehvete pes etmemeleri çok zordur. Ama günümüzde veli olma yollarının en kestirmelerinden bir tanesi de budur. Günümüzün nesilleri eski büyüklerimiz postişinler çilleler yoluyla kat ettikleri mesafeleri elde ettikleri noktaları ibadetin menfi yanından gelen yani haramlara karşı haram işleme imkanı varken, kapalı olarak yaşamak suretiyle bir hamlede, bir nefade elde edebileceklerdir. Zannediyorum, velilik en çok asr-ı saadette olmuştur. En çok veli asr-ı saadette olmuştur. Ondan sonra da zannediyorum, en çok veli, dalaletin, cehaletin, küfrün, küfranın gemi azıya alıp gittiği, ve gençlerin şehvet dayaları içine çekildiği bir dönemde pes etmeyen, sırat-ı müstakimi koruyan 20. asırda bu ikinci diriliş faslında olacaktır. İçimizde kerametler isaret eden insanlar olmayacaktır. Fakat iç alemleri, düşünce ufuklar o kadar temiz olacaktır ki bunlar belki bilerek veya bilmeyerek her gece velilerle aynı bezme ulaşacak, her gece enbiya-i aynı mecliste oturacak, Aynı meclise kalkacaklardır. İster yakaz eden müşahedeler, isterse rüyada olan müşahedeler bunları teyit ediyor mahiyettedir. Bunu şunun için arz ediyorum. Bir haram karşısında, haram işleme fırsatı karşısında, bir günah karşısında, bir günah işleme fırsatı karşısında dişini sıkar, dayanırsa mümin bilemem. Bir sayı, bir rakam söyleyemem. O küstahlık olur. Allah'a karşı vahyi ve ilamı kendi hesabıma konuşturmak olur. Ama bir kısım esaslara dayanarak arz ediyorum. Belki de yüz sene ibadet yapmış gibi bir makam, bir menzil elde edecektir. Nitekim zayıf bir hadis. İtibar edilmez ama fakat mana bakımından doyurucu. Buyuruyor ki Bir kimse aşk demek hem cinsine karşı zaf gösterme demektir. Bir erkek, bir kadına karşı belli duygu ve belli düşüncelerle meşbu olmasına, yanıp tutuşmasına denir, kararsızlığına denir. Ve o uğurda her şeyi feda etme hissine, duygusuna denir. Bir kimse böyle bir şeye müptela olur. Belki işi daha ileriye götürür, daha kötü durumlarına karşı karşıya kalır. Ve bu iş onda incarı olur, Erzurumlu'nun dediği gibi verem olur, ölür. Ketme der bunu. Buyuruyor ki bu mübarek bir sözde hadiste ise bile fehuve şehid. O şehittir. Bunu teyit eder sayyı hadis de var. An nazratu sahmun min sehami iblisa masmum. Men teraka mahafati abdaltu imanen ecid halavatahu fi qalbi. Nazar şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Allah buyuruyor türkçe hadisten. Kim nazarını bana karşı olan saygıdan dolayı korursa, kalbini öyle bir iman atarım ki ben, iliklerine kadar hisseder, Öyle bir ruhanilik hisseder ki, başka hiçbir şey de olmaz. zaviyelerde olmaz, tekkeler de Ali benim bu mübarek, talihli, bahtiyar kardeşlerimin önünde, böylesine kestirmeden, amudi yükselebilecek, füze hızıyla varılabilecek, bir velayet yolu açık bulunuyor. Allah'ın inayet ve keremiyle milyonlarcası inşallah bu asırda bu yolla veli olacaktır. Şehvete karşı dişini sıkıp dayanma, bedeni arzulara baş kaldırmam, cismaniyete ve nefsaniyete baş kaldırma, aydınlık ordusunun, ışık ordusunun önemli vazifelerinden biridir ve cehennem şehvetle muhat bulunmaktadır. Bu şahvet girdabına tutulanların cehennem tarafından yutulmaları kaçınılmazdır. O girdaba kendisini kaptıranlar, er geç gider, cehenneme girerler hafizanallah. Seyyidina Hazreti Ömer döneminde, mescidi hiç ihmal etmeyen bir genç var. İhtimal, Halife-i Zemin'in hep arkasından namaz kılıyor ki, arkasında böyle bir cemaatin bulunduğunu çok iyi biliyordu. Ama bana kalırsa Hazreti Faruk-u Azam öyle bir dirayet, öyle bir kiyaset, öyle bir feraset, öyle bir tek bakışta tabloyu birden hafızasına yerleştiren ve iş insan idi ki arkasından namaz kılan bu camideki bütün cemaati bile var mı yok mu bilebilirdi Allah'ın inayetiyle. Peygamberlikten sonra bir makam varsa o iki zat dışında işte onu ihraz etmişlerdi. Kaldı ki bir hadisi içerikte benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu Sadık-ı Masluk buyuruyor. Fasadak Resulullah olurdu ya Resulallah Ömer olurdu Ömer'e ruhlar feda olsun. Arkasından namaz kılan genç hafızasına gelen gençlerden birisi. Bu bekar. Her gün evinden mescide, mescidden eve gelip giderken güzergahında bir ev var. Birisi, Taife-i Nisa'dan birisi gönlünü kaptırmış. Her defasında bir oyunla, bir fettanlıkla, bir fitne ile onun karşısına çıkıyor ve onu çizgi değiştirmeye zorluyor. Sen gel gör ki koca yiğit, fütursuzca gelip geçiyor oradan her gün. Ve nihayet insandır yani. Yaş ota bile 30 tane kibrit yakar atarsınız. Bunlardan birinden biri bir kıvılcım meydana getirebilir. Ve bir gün o kapının önünden geçerken yine o kim bilir hangi baş döndürücü oyunlarla karşısına çıkınca adımlar biraz ağırlıyor. Hızını biraz kesiyor. Bu esnada kim bilir belki mescitten çıktığı andan itibaren bizdi zeban olmuş bir ayet. Kitmirlere de olunca zannediyorum çoğunuza da olmuştur. Günaha açık noktalarda dilinize bir ayet dolaşır da sonra yüz defa bin defa tekrar etmişinizdir farkında değilsinizdir. Allah size nasahat ediyordur. Kendinize geldiğinizde anlarsınız ki o Allah elimizden, eteğimizden tutmuş bizi çekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi ene ahizun bi hujazikum ve entum takahhamun fiha. Siz o ateş içine kendinizi salıyorsunuz. Ben size arkadan tutmuş, çekiyorum. İşte tam hızını kesip, belki de bakmak, ne diyorsun demek istiyordu ona. Belki öyle diyecekti ama fitneye bir adımdı bu. Bir de baktı ki çoktan dilini bir ayet tutmuş. Kendine göre ayet dile mi diyor. الَّذ۪ينَ takavu, اِذَا مَسَّهُمْ تَٓائِهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مِسِعُونَ اِنَّ الَّذ۪ينَ Onlar ki ittika ettiler. Takva dairesi içinde yaşadılar. Allah'tan çok korktu. Allah'ın himayesine girdiler. Müslümanlığı hassasiyetle yaşadılar. Hatta bazen şüpheli şeyleri bile haramdır diye terk ettiler. Hatta velilerin takvayı tarifleri içinde bir kısım mubahları bile şüpheli şeydir diye takva adına terk ettiler. اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفٍ şeytan. الشَّيْتَانٍ şeytandan bir taif, görünmeyen birisi, gelip onlara dokunduğu zaman, buna taif da diyebiliriz, şeytandan şu şualar, öldürücü şualar, taiflar gelip çarptığı zaman Tezekkarû, birdenbire hatırladılar. Feidâ o derken gözleri açılıverdi. Gözleri dörtte açılıverdi. Sahabi dilinde bu maalde olan, ben kırık dökük malini arz ettim, Kur'an değil benim dediğim. Khir vermek için kırık dökük bir maaldir. İttika edenler, takva dairesi içindeyken, şeytandan gelen taiflara maruz kalıyor ve birden Allah'ı hatırlıyor. Der, derken gözleri dört açılıyor. Kendine geliyor. İşte bu maalda olan ayetin diline dolanmış olduğunu gördü. Bir dijaban. Bu arada o zayıf kalbi dayanamadı buna, yıkıldı gitti bu delikanlın. Yıkıldı gitti. Ve o gün, o günden sonra mescide gelmez oldu. Bir gün sabır, iki gün sabır. Hazreti Ömer sordu, birisi vardı, safın şurasında. i̇bn Kesir tefsirinde arif duanı ediyor. Birisi vardı, safın şurasında oturuyordu. O genci bir iki gündür görmüyorum. Ey Allah'ın Peygamberinin halifesi. O genç bir yerde öldü, utandık size söylemeye. Bir kadının, fettam bir kadının kapısının önünde ölü bulduk onu. Utandık söylemeyen ve götürdük gömdük, bana haber vermeli değil miydiniz? Utandık ey emir, emir minin ve mezarına koşuyor, Bakında duruyor, vakayı anlatıyorlar. Kadın ona doğru adım atınca, tevakkuf ve sonra irkilme, sonra Allah'ı hatırlama, sonra bu ağır akıma, ceryana, kalbin tahammül edemeyişi, sonra kalbin duruşu ve ölüşü, bir günaha girerim endişesiyle, kalbin duruşu ve ölüşü. Mezara götürün beni, mezarda başında duruyor. Ağzı çıktığı kadar bağırıyor Ömer. Sesini ötelere dahi duyurabilecek güçte koca Ömer. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً يَا شَابْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ Rabbisinin huzuruna çıkacağı günün endişesini taşıyan o korkuyla iki büklüm olanlar için iki tane cennet vardır, diyor. Ömer'e ses geliyor. Gelmeliydi de. Sesini bilmem kaç menzil ötede kumandanı Sariye'ye ''Ya Sariye el cebel el cebel'' diye, diye duyuran Hazreti Ömer mezara sesleniyordu. Değil gencin orada ona cevap vermesi. Eğer uçup gitseydi cennetin en müstesna yerlerine, Halifey zeminin bu davetine, bu sözüne, bu sualine icabet edecek ve gelecekti. Mezar lerzeye geliyor. Ravi hadisi tam hatırlamıyorum İbn Kesir naklediyor ama İbn Ebe Hatim midir? Başka birisi midir? Hatırlayamıyorum. Birden bire mezarı lerzeye getirecek bir ses duyuldu. Ya Emir el Müminin, inni vajeddoha Ey Müminlerin Emiri, senin dediğin o şeyi ben iki defasını buldum burada. Ben iki katını buldum burada. Waman kafâ mukâm Rabbhi, wanhân nefs an ilhawa. Fînna al-jânnehiyya al-ma'wa. Waman kâfâ mukâm Rabbhi. Rabbisinin huzuruna çıkacağı korkusunu içinde taşıyan, heybetle iki büklüm olan, mehafetle iki büklüm olan o insanlar, nefsini heva ve hevesinden vazgeçenler Allah'ın huzuruna gittikleri zaman, varacakları, girecekleri, taht grubu içinde oturacakları, ota olarak içinde oturacakları yer olarak cenneti bulacaklar. Cennet, Allah Resulü'nün buyurduğu gibi, Ali gibi, Mikdat gibi, Süheyf gibi kimselere, Selman gibi kimselere, müştahak olduğu gibi onlara müştahak ve onları bekliyor. Cennetin müştakane beklediği nesil olmayı arzu ediyorsanız, burada bedeni arzulara karşı tavır belirleyeceksiniz. Cismaniyete sözünüzü geçireceksiniz. Nefsin önünüzü kesmesine meydan vermeyeceksiniz. Ve Allah'ın inayet ve keremiyle yollarda takılıp kalmayacaksınız. Takılıp kalmayacaksınız ki siz bu türlü şeylerin, küçük şeylerin esirize bunu olamazsınız. Sizi büyük işler, büyük davalar bekliyor. Çok çocuksu işlerle siz oyalanamazsınız. Büyük işler sizi bekliyor. Dünya kurtuluş bekliyor ve bunu Allah'ın inayetiyle siz tahakkuk ettireceksiniz. Bir zaman, Söğüt'e konan bir tırtıl gibi, zamanla kelebekleşip, zamanla güvercin haline gelip, zamanla yürekleşip sonra bütün dünyayı daireyi tasarruf ve hakimiyet altına alan soylu asil milletiniz gibi. Yeniden eğer bir diriliş bekliyorsanız, şu anda o mübarek Anadolu ağacı üzerinde yine biraz bir bakıma belki, ileride ipek böceği olmaya namzet başlayın, öyle demem sizi incitmesin. Tırtıllar gibi, ipek böceği olmayan hamzet, ileride üveyikler olacaksınız, güvercinler gibi kanat çırpacaksınız, yükseleceksiniz. Ve cihana sözünüzü dinleteceksiniz. Devletler muvazenesinde eski ağırlığınızı kazanacaksınız. Parmağınıza bakacaklar, gözünüzün içine bakacak, karar verirken öyle karar verecekler. İşte bu noktayı tutmak için kavga verenler, Şehvet denen basit şeylere takılıp kalamazlar. Cismaniyetin altında ezilemezler. Onları büyük işler, büyük davalar bekliyor. Allah hepimize idrak ettirsin. Aziz kardeşlerim, meseleye nasıl bakarsanız bakınız. Vaka ben ve benim gibi kimseler ben demek, ve benim görüşümü burada sizin huzurunuzda size arz etmek Hiçbir şey ifade etmemekle beraber Ama müsaadenizle Allah affetsin Sizde bu saygısızca ifadelerden dolayı kusura bakmayın Geleceğin rüyalarını Sizde görüyor Ve geleceğin hülyalarını sizde yaşıyoruz Allah'ın inayeti ve keremiyle Ama bu yollar Basitliklerle aşılamaz Bu yollar Cesaret ister cıvanmestlik ister, fedakarlık ister, hasbilik ister. Ben bunların hepsinin sizde pek çoğunuzda bugün bir nuva halinde mevcut olduğu kanaat ve inancını taşıyorum. İmana ve Kur'an'a, hususıyla Kur'an'a, tam 2-3 asırdan beri sahipsiz kalan Kur'an'a. Bir gün bir kürsüde öyle heyecanlanmıştım ki, yarıda kolum felç belki. O elimden çıkıp dışarıya gitmişti ve ben hala aradan on bir sene geçmiş olmasına rağmen elimden giden kitabımın o intisarını ruhumda yaşıyorum ve arkasından haykırmıştım. Bir mecnundan çıkan ses gibi sesim çıkmış ve haykırmıştım. Kitabınıza sahip çıkın, Kur'an yeryüzünde sahipsizdir, Kur'an'a sahip çıkın, Resulullah'a sahip çıkın. Siz, içlerimizde bu ümidi hasıl edebilecek, yiğitlikle, şecaatle, metlikle yürüyüp meydana çıktınız. Hiçbir şeye takılıp kalmayacak gibi meydana çıktınız. Bizim yüreğimiz bir tül gibi, tir tir titrese bile, Allah korusun, ya döner yoldan geriye giderlerse, ya takılır yollarda kalırlarsa, takılıp kalmadı oluyor, sizi o müşahadede arz ettiğim gibi Hazreti Muhammed defterine sallallahu aleyhi sellem kaydolduktan sonra üzerine çizgi atılmak da oluyor. Atılabilir hafizan Allah. Ama bütün bunlara takılıp kalmadan yiğit ve cihan yakışır şekilde gafleti, uykuyu, dağınıklığı bir tarafa bırakarak İnsanlığın bizden çok şeyi beklediğini bir kere daha yeniden hatırlayarak kendimize gelelim, kendimizi ayarlayalım Allah'ın inayet ve keremiyle. Birkaç asırdan beri rüyası görülen şeyi Allah bizimle tahakkuk ettirsin. Ben kendimi de size katıyorum. Sizin içinizde olduğum kanaatini hiçbir zaman taşımadım. Ama cesedimi içinize attım. Perişan ve derbeder sözlerimi içinize attım. Bazen bayılırcasına belki, hislerimle içinizde oldum, bazen ağlattım, ağlatamadım, bazen, bazen söyledim ama tam hislerime tercüman olamadım, bazen kalbimin dilini bağlı buldum, demek istediklerimi diyemedim, bazen çok arzu ettim, bir bomba gibi olsam, her gönüle girsem, ve bu insanlar öyle delirseler ki, ne yapmamız gerekli deseler, ve ben onlara imana giden yolları haykırsam. Kur'an'a giden yollara haykırsam, dininize sahip çıkın desem ama bunları yapamadım, diyemedim. Çünkü bunlar benim işim değildi. Bütün bunlara rağmen ümidimi yitirmedim. Bir mücrim, bir talihsiz, bir bahtsız olarak hep içinizde en evvel yer almaya çalıştım. Bu cemaatin içinde bulunayım dedim. Hz. Ömer safları arasında bir gence aradığı gibi sizin cemaatinize namaz kıldıran imam da şöyle birisi de vardı. Ve bazıları belki içinizden çıkıp diyecektir ki, o içimizdeydi ama bizden değildi. Ama bazıları da diyeceklerdir ki, belki Cenab-ı Hak diyecektir. Bunlarla oturup kalkan talihsiz olamaz. Bu cemaatin içinde bulunan talihsiz olamaz diyecekler. Sizde ümidimi aradım. Sizde recamı aradım. Sizde kendimi aradım. Sizin içine kendimi atarken, içinize kendimi atarken ötede bir gün salına salına reftare, mahşerin yamaçlarından cennet yamaçlarına doğru aşıp giderken şu tanıdığınız kesik ses, kısık nefes arkadan kulağınıza gelirse bu bizim Floyd'u dersiniz. Elinden tutarsınız, alır götürürsünüz. Bana bu hisleri yaşatsın. O gün dizime derman, yüreğime fer olsun ve pek çok şefaatçi elin bana uzanması için içinizde bulunmaya ciddi gayret gösterdim, cehdim buydu. Rabbime binlerce hamd ve sena ederim. İl-alem'in bakışı bir çeşit olabilir ama o türlü iddialara onun büyük lütfu olarak sokmadı, o eracif içine başımı sokmadı kendisine secde ettirdiği, başkasına secde ettirmediği, belli bir ölçüde sadece kendine secde ettirmekle, başkasını ettirmemekle kirletmediği bu başı, o türlü eracifin içine sokup kirletmedi. işte bütün sermayem de budur. Hz. İbrahim Ethem gibi, İlahi abduke lâsıyatâke, mukirren bil-zunûbi ve gaddaâke, ve in tağfir fe ente ahlun lidâke, ve in tadrut fe men yerham وَاِنْ تَكْبَئِنْ يَكُّيَامِهِي مِنْ قَدْ أَصَاكَ وَلَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ وَلَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ Senden başkasına bu başım secde etmedi. Sermayem budur. Arzu ederseniz, siz de alabilirsiniz. Kendi hesaplaşma dünyanız içinde bir yer verebilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Arzu ederseniz, İş, davranış ve hareketlerinize bu adese ile bakabilirsiniz. Arzu ederseniz, bu adese ile hatalarınızı görmeye çalışabilirsiniz. Mahiyetinize böyle bakabilirsiniz. Kendinizi derleyip toparlamanın yollarından bir tanesi de budur. Ben böyle bakmaya çalıştım. Dualarınızdan unutmayın. Ben de unutmam. Hz. Muhammed Mustafa da bizler unutmasın. Unutabilir de. Çünkü Kur'an diyor ki نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Başka bir yerde diyor ki onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unut. Bu unutma neyse isterse lazımı Murad olsun, isterse unutmanın, lazımı neyse onu yapma manasına gelsin, her ne olursa olsun insan unutulabilir. Sizler ve bizler de unutulabiliriz. Sürekli hatırlayın. Hatırlayın ki muadelede, hatırlamaya karşı olan hatırlamada olsun. Fazkuruni azkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Anın beni, anayım sizi. Anın geniş zamanda beni. Ferih fahur olduğunuz zaman, geniş dünyada yaşadığınız zaman dilden düşürmeyin anın beni. Anın ki iki ayağınız bir kaba sıkıştığı zaman anayım sizi. Allah celle celaluhu bu anlaşmayı koyuyor. Adeta bizimle bir mukavele imzalıyor. Bozmayın gelin, gelin diyor bu mukaveleyi. Fazkuruni ezkurkum. Siz ben anın ben de sizi anayım diyor. Binan Ali ister ibadet u taatın zorlukları karşısında İçiniz dola dola Rabbi anacak ve hatırlayacaksınız. İster masiyet ve menhiyat karşısında, biraz evvel size tablolar tutturmaya çalıştığım o genç gibi Allah'ı hatırlayacaksınız ve gözleriniz dört açılacak. Hakikaten yehban olacak. Sonra fenalı adım atmayacaksınız, hatırlayacaksınız. Ve Allah Celle Celaluhu o hatırlamanın karşılığı neyse size o muamelede bulunacak. سَبْعَةٌ يُزِلُّهُمُ Allahu, fi ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ Buhari Müslümin kaydettiği cevabı üç kelimden bir hadis. Yani Efendimiz'in beşer üstü ifadelerinden, söylenmesi imkansız olan sözlerinden. Birer cilt kitapla ancak izah edilebilir ki, haddimin fevkinde bazılarını başka sohbetlerde, bana göre, onu bilen ve onu müteahsuslarına göre değil de bana göre perişanca arz etmeye çalışmıştım. Onlardan bir tanesi de şu delikanlıdır ki cemal sahibi, mansıb sahibi, makam sahibi, güzellik sahibi bir kadın kendisini davet etti, etti de fakat o ben Allah'tan korkarım dedi. Hiçbir gölgenin bulunmadığı bir yerde Allah himayesi altına alacak, hıfzı altına alacak, inayeti altına alacak ve ona zarar dokundurmayacaktır. Hitamı misli olsun Erbabının bildiği bir zatı size arz edeceğim. Yorgunluğunuzu biliyorum. Ezan-ı ile beraber Süleyman İbni Yesar hususiyle hadis ve ricalle alakadar olanlar çok iyi bilirler. Tabi'in imamlarından Efendimizin zevcelerinden Meymune Validemizin de Mevlası. Mevla demek eski bir köle hürriyete kavuşmuş, kavuşturulmuş ve efendisinden ayrılmamış. Aralarında Birbirine miras geçebilecek, hukuki bir karabet hasıl olmuş insan demek. Bunların cemisine mevali denir. Karşılıklı her ikisinin birbirine karşı münasebetlerine de Mevla denir. Süleyman İbni Yesar, Meymune validemizin Mevlası. Bunu tabiin arasında on büyük fakihçiden birisi diyorlar. Yani koskocaman bir tabi'in dönemi, bu ışık dönemi, bu ışık dönemi içinde on tane parmakla gösterilen insan var. Bunlardan bir tanesi Süleyman İbni Yesar. Çok güzeldi. Melaheti ve ciyesi itibariyle Yusuf'u saniydi. İkinci bir Yusuf. Güzelliği Seyyidina Hazreti Yusuf gibi başına dert olmuştu. Fakat her yerde Seyyidina Hazreti Yusuf gibi Maazallah demiş, iffet üzerinde bir abide halinde dikilmesini bilmiştim Her yerde, Rabbis sicni ahabbu ileyye mimma yed'unen ileyhi demiş. Bunların fitnesine uğramaktansa, hapishaneye girmeyi tercih ederim demişti. Güzelliği başına dertti. Kaç defa imtihan olduktan sonra hacca gidiyordu. Ve bir gün çadırında arkadaşı da ayrılmış, yemek yerken, karşıdan bunu gören bir kadın, bağışlayın. Anında güzelliğine meftun oluyor, çadırının kapısına kadar geliyor, menkıbe kitapları yazıyor bunu. Ahlullah menkıbesinin, asının, hadisteki sahih mi değil mi ölçüler içinde ele alınması çok önemli değildir. O hassasiyet çok önemli değildir, menkıbe bu. Kadın çadırının kapısının önüne kadar geliyor ve davranışlarıyla bir şey talep ediyor. Bu kadının bu iç ve dış güzelliğine sahip insanların talep ettiği şey bellidir. Bellidir ama Süleyman İbni Yesar kendisini safla verir, belki de iç alemi itibariyle o kadar saftır. Benden yemek istiyor diye sofrayı uzatır kadına. Kadın da talebim bu değildi benim, başka şey talep ediyordum deyince o zaman iyiden iyi anlar işi. Başını bacaklarının arasına sokar, iki dizinin arasına sıkıştırır ve boğla siya ağlamaya başlar. Öyle ağlar ki eğer muhatabım, anlattığım zat o zat olmasaydı ben buna ağlama demezdim, buna böğürme derdim. Ama ağlayan Süleyman yasar Yesar olduğundan Sultanım o zata karşı bu tabiri kullanamayacağım. O kadar ağlar ki aradan saatler geçer, kadın neye uğradığını bilemez. Ayrılır uzaklaşır oradan. Neden sonra arkadaşı gelir? Yahu ne ağlıyorsun? Ağlaması, o hıçkırıklar gırtlağında düğümlenir bir türlü cevap veremez. Neden sonra kendine gelir? Bir kadın geldi. Böyle bir talepte bulundu. Belki ben de azıcık ümitlendirdim onu. Sofrayı uzatınca belki beni yumuşak buldu. Sonra ne büyük hata ettiğimi anladım. Başımı ayaklarımın arasına soktum ağladım. Ve işte sen geldin başımı kaldırdın da o da gitmiş gördüm. Bu defa arkadaşı ağlamaya başlar. Öyle ağlar ki bu onu dindiremez. Neden sonra Yahun sen için ağlıyorsun? Der ki iyi ki o senmişin. Ben olsaydım emin değilim. Belki kötülük yapardım. Ben de onu ağlıyorum. Senin civan mertliğine, benim de zatıma ağlıyorum der. Bu hacca giderler. Kabe ağlamalı insanın ağlayışları içinde tevap ederir. Yedi şavk yapılır. Hacerül Esat öpülür. O talihli daş. Hacerül ül Esvet diyoruz, o saadetli taş ve sonra orada kendisine uyku gelir gibi bir şey olur. Kendinden geçer. Bir güzel adam Kabe'yi tevaf ettiğini görür. Ama öyle güzel ki, ukrevi güzellik çehresini aksetmiştir. Bayılır Süleyman İbni yasar, Ayla güneşin karşı karşıya gelmesi gibi bir şey olur. İçtimai ne yireyin olur. Sorar ona sen kimsin? Ben Yusuf'um deyince vurulur beyninden. Şu iffet abidesi Yusuf. Şu bütün fenalık kapılar açık olduğu zaman dahi. Beyhude yorulma kapılar sürmelidir diyen Yusuf. Evet ben o Yusuf'um der. Maazallah diyen Yusuf. Rabbis sicne habbu ileyye mimma yetuneni iley. Diyen Yusuf evet ben o Yusuf'um. Sen ben de Süleyman İbni Yesar. Şu kahramanlığı dillere destan olan Süleyman İbni Yersar midir? Seninki benimkini unutturdu der. Seninki benimkini unutturdu. Sen benimki acip, onu öyle diyor şu mankıbeci. Benimki acipti, seninki acep oldu. Acep. Acep sözü de bana bir şey anlat. Leysel beliyyetü fe eyyâ minâ acep. Beli selametu fiha a'cebul a'ceb. لَيْسَ الْجَمَالُ بِا اَسْوَابٍ el بَلِلْ جَمَالُ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْعَدَبِ Rabbim, cemali ilimle, edeple bizleri edeplendirsin. Bedene, cisme, cesede serfuru etmeden, altında kalıp ezilmeden bizlere muhafaza buyursun. Işık ordusunu, Allah ışığa giden yolları göstersin. Türkistan'da, Özbekistan'da, Mengüşistan'da, Tacikistan'da, Azerbaycan'da caminin, cemaatin yolunu unutmuş, Kur'an isterken bilmeyerek İncil getiren kimselerin haraklit bekledikleri dönemde Hızır gibi sizler onların imdadına koştursun. Ama başta bu sizde bir duygu halinde belirmesi lazımdır. Sizin uyanmanın lazım geldiği şeklin en âlâsıyla Uyanmanız lazımdır. Uyanmanız lazımdır ki gaflette olan bu insanların imdadına koşa ve bu dünyayı kurtarasınız. Yoksa, yoksa ne olur? Bir ateşten kurtulacak, başka bir ateş işine çekilmiş olacaklar. Yoksa bir canavardan kurtulacaklar, başka bir canavarın dişleri arasında çiğnenecekler. Yoksa şimdiye kadar bir süper güç istismar ediyordu. Bundan sonra başka bir süper güç kancasını atacak. Bir sene senede onlar istismar edecekler. Sen olmayınca yeryüzünde hakkı temsil eden Hz. Muhammed'in soluklarını soluklu sallallahu sellem. Sen olmayınca onlar ızdırak çekmeye dursunlar demeyecek. Onları inkisara sevk etmeyecek. Ümitsizlik içinde bırakmayacağım. Şöyle demeyeceğim. Daha bir süre, in, bir süre inleyin. Daha bir süre ızdırap çekin, henüz biz kendimize gelemedik. Size gelecek kadar hazırlanamadık demeyeceğim. Böyle bir şey size hakaret olur. Onların içine de ümitsizlik ve yeiz salma olur. Ama şurasını bilesiniz ki, kendi dünyanızdan bu dostlar, yoldaşlar, kardeşler dünyasından, geniş dünya dairesine kadar bu geniş daire ümmeti icabetiyle, ümmeti davetiyle, Hz. Muhammed'e gerçekten ümmet olmuş, sallallahu Aleyhi ve sellem, sizlerden uzanacak yedi beyza gibi, Hz. Musa'nın pırıl pırıl eli gibi bir el beklemektedir. Gelin Allah aşkına, cimrilik yapmayın, uzatın bu eli, yolda kalmışlara, ilgili olmuşlara, yetmiş seneden beri inleyenlere uzatın Allah aşkına. Kendi milletinize uzattığınız gibi, uzatmanız lazım geldiği gibi uzatın Allah aşkına. Siz de cihan alpleri gördünüz. Siz de ezildiniz. Siz de kendi ülkenizde paryalar gibi yaşadınız. Siz de mescidin, mabedin yokluğunun ne demek olduğunu gördünüz. Umar mıydık tavanlar yerde yasır rehne'den bir Eşikler eşiklerde yosun tutsun örümcek bağlasın mihrap. Ve dertli şaire eşin var aşianın var. Baharın var ki beklerdin. kıyametler koparmak neydi? Ey bülbül nedir derdin. Ve sonra Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerce oldu. Salahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Salahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu, Yavuz'un yurdu. Osman'ın başında nakus mesin. Siz bunları gördünüz ve yaşadınız. Şurada Aziziye Tarihyesinde kadınıyla erkeğiyle satırınızla kavga vermesini bildiniz. Ve Çanakkale'ye giderken evinizdeki kapınızda, kaçağınızda oraya koşmasını bildiniz. Ve bugün aynı baskılar, aynı tasallutlar, aynı tahakkümler altında inimin inim inleyen bir dünya var. Bu dünya ana yurttan uzanacak elbetiyor. Devlet bir şey yapamaz buna. Devlet devletler arası anlaşmalar, uzlaşmalar, akitler, ahitlerle yapacağı her şeyi ona göre yapar. Bu iş millete kalmış bir şeydir. Ferden ferda, cemaatlerinizde, vakıflarınızda, derneklerinizde ve büyük hizmete açılmış, yelken açmış Diyanet camianızda, ilahiyat fakültelerinizde bu işi el uzatacaksınız. Vefa insanlarından beklenen vefa borcunu yerine getireceksiniz. Ağlayanların ağlamalarını dindireceksiniz. Süleymaniye kürsüsünü nakletmiştim. Başınıza artmazsam, kardeşlerimden dinlediğim aynı şeyi nakledeyim. 70-80 seneden beri, ilk defa kardeşlerimizi orada görünce, arkadaşlarımızdan bir tanesi elinde şöyle bir saatlik bir teyip kaseti götürüyor. O kadın anlar mı anlamaz mı, terminolojimizden ne kadar uzaklaşmıştır, Düşüncelerimizden ne kadar uzaklaşmıştır ama ana yurttan gelen bir sestir, bir soluktur, bir nefestir. Bu ülkenin bin senelik şanlı tarihine ait bir nefestir. Bu nefesi, bu sesi, bu soluğu dinleyince adeta kadın tezgahında sattığı her şeye haykırır, etrafındakilerine haykırır. Önümdeki her şey yağmadır, alan alsın der. Bunu belki bugün içinizde bir arkadaşımız nakledir. Önündeki her şey yağmadır alan alsın der. İşportacılık yapıyordur. Bir tezgahı vardır. Orada sattığı şey onun hayat sermayesidir. Yağmadır alan alsın der. Derler ki anam bu senin sermayendi. Hepsini veriyorsun. Kadın o kadar şuurlu, o kadar doymuş, o kadar duygulanmıştır ki şöyledir. Şu getirilen hediye ve hatıra karşısında değil önümdeki tezgah, şu kızım Ayşe'yi isteselerdi vallahi verirdim ben diyor sizden uzanacak eli bekleyenler işte bu insanlardır. Senelerden beri şu kadarcık sizin bir teyp kasedinizi dahi bulamamıştır. Ayşelerini, Hatice'lerini size verebilecek bir cemaat sizden bir aydınlık el beklemektedir. Beklese çok mu Hz. Muhammed cemaatinden. ışık ordusundan bekliyor. Tebcilatı Muhammed aleyhissalatu vesselam'a masar olan bir cemaatten bekliyor. Siz sizden beklenenleri yerine getirin, Allah aşkına yerine getirin. Tarihte birkaç defa o türlü kavgayı vermiş insanlar olarak bundan sonra yapacağınız şeyler de size az gelir, hafif gelir, küçük gelir. Bu küçük kavgalardan birini verecek, sulh-ı içinde, huzur ve idmînân içinde, Kur'an'ın elmas düsturlarının temsilcileri olarak, muhabbet fedayetleri olarak imana muhtaç gönüllere iman götürecek, Kur'an'a muhtaç olan gönüllere Kur'an götürecek, yeniden bir kere daha Hz. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem, anlatacaksınız. Çok şey düşünmüş olabilirim, planlamasam bile. Gönüllerinize ve kafalarınıza çok şey üflemeyi hesap etmiş olabilirim. Baştan arz ettiğim gibi, bu benim isteğime, dileğime kalmış şey değildir. Bu Aliül ala olan Ali Kebir olan Hazreti Allah'a mahsus bir şeydir. O ne dilerse olur. Maşallahü kan kemale Allah ne dilerse olur. Olmasını dilemediği şeyde olmayı verir. Ancak bu arada ben bana ait olarak kusur etmiş, yanlış şeyler söylemiş olabilirim. Çırtkanlar gibi bağırmış olabilirim. Kulaklarınızı tırmalamış olabilirim. Gönüllerinizde sizi rahatsız etmiş olabilirim. Sevmeyeceğiniz şeyler ifade etmiş olabilirim. Verilmesi gerekli olan şeyleri çok iyi hazırlayıp, mevzumla konsantre olarak huzurunuza gelmemiş olabilirim. Bunlar bana ait kusurlardır. Allah'ın size olan lütfu aşkına ben bana ait kusurlardan dolayı size karşı bir kusur yaptımsa hakkınızı helal edin ve beni bağışlayın. Beni bağışlayın. Bu ya nasip olur ya da olmaz. Olduğuyla ne oldu ki, olacağıyla da ne olsun? Ama ben bir kere daha bir yerde, drakşan çehrelerle karşı karşıya geldim. Ümidimi yeniledim. Ve dedim kendi kendime, ''Evet ya Resulallah, bu iş bir kere daha benziyor. ben benziyor.'' Ve Rabbime karşı dedim ki, ''Evet sen istersen ölüden diriyi çıkarıyorsun, diriden ölüyü çıkarıyorsun.'' Ve işte bu mukabele, karşı karşıya gelme, fikir taatisi değil, his taatisinde bulunma duygu taatisinde bulunma, karşılıklı vicdanları konuşma ve birkaç asırdan beri dünyanın değişik yerlerinde belki zamanla bizde de olmuştur hislerimizi dahi taatiden mahrum etmiş bir millet olarak bu kadarcık olsun boşalmaya ihtiyacımız olduğundan bir araya geldik ve boşalmış olduk hiçbir derdimiz ve davamız yoktur bu milleti deli gibi, aşık gibi seviyoruz deli ve aşık gibi seviyoruz onun kederli yanları, üzüntülü yanları aklımıza geldiği zaman bir aşık gibi doluyor ve boşalıyoruz, ağlıyoruz. Cemaatin böyle tahallük göstermesi benimle alakalı olması cihetiyle bir yanılma olmaz olsa bile bir ihtihad hatasıdır Allah affedebilir. Yani böyle başlayın. Kıvır zıvır insanlara bu kadar alaka gösterilmez denebilir. Ama ben bunu cemaatin yanılmasına ve bu türlü yanılmalar ihtihad yanılmalarıdır. Bunlarda da bile olabilir belki. Binaenaleyh böyle bir hatadan dolayı Allah muhafaza etmez. Bana gelince baştan arz ettiğim gibi ben de günahlarıma kefaret arayan bir insanım ve buna da hakkım vardır. Buna kimsenin manı olmaya hakkı da yoktur. Binaenaleyh halkın şu tehalükü, şu sabırsız durumu bunlar gösteri değildir. Bunlar öteden beri bu camilerde bizim koyumuzun, ecdadımızın da yaptığı şeylerdir. Ama vaizlik benim gibi derveder insanlara kalınca cemaat öyle gelmez oldu. Fakır raziler, İbn-i Ceziler camide vaat ederken cemaat içinde bayılık düşen ölen insanlar oluyordu. Bizde o yürek yoktu, o yürekler öyle sesleniyordu. Allah! Ve başkalarının gösteri diyeceği şekilde caddelerde trafik duruyordu, sokaklar doluyordu, millet de doluyor ve boşalıyordu. Hakkımızdır bu bizim beraber yüz yüze gelip beraber Allah demek hakkımızdır. Resulullah demek hakkımızdır. Benim bu garip Kur'an'ım öpüş öp başıma koymam. Kitabım demek hakkımdır. Hasret yaşadım. Evimin içinde ama seye tale'en nas zamanul Kur'an fi vadin ve fi vadin. Bir gün gelecek. Evin içinde olabilir ama onlar bir vadide Kur'an'la bir vadide. Canım çıksın. Buna atlas işlemeleri içinde, evimin içinde asıl olarak her baktıkça bunu hatırladım. Dilini anlamayan cemaat, içindekini anlamayan cemaat, ilahi makası da anlamayan cemaat, ne istiyor bakmayan cemaat. Bunun hasretiyle elli küsür yaşı, burkuntu içinde geçmiş bir insan olarak çoğunuzla beraber hakkımızdır ona bakıp bir kere daha doğmak. Hakkımızdır. Bu hakkı bizden kimse alamaz. İşte bu hakkı eda ve ifa için bir araya gelişlerimiz, bizim vaaz-ı bir araya getirmesidir. Cemaat vardır, cami vardır, cemiyet yoktur, dernek yoktur, grup yoktur, Hz. Muhammed'in cemaati vardır ve her asırda da bu cemaatin 300-400 milyon etmahı olmuştur ve bugün de inşallah boynundaki zinciri kırarsa, bir milyar bir cemaat olarak yaşadığı Dünya'yla hesaplaşmasını bilecektir. Siz bu hesaplaşmanın parçalarından, hesaplaşacak cemaatin parçalarından birini teşkil ediyorsunuz. Bu hesaplaşma kılıçla, kamayla, kalkanla, topla, tüfekle, mermiyle değil. Bu hesaplaşmayı Kur'an yapacaktır. Görüyorsunuz ki sizin elinizde, başkalarının elinde olan imkanlar olmamasına rağmen Kur'an iliklere işleyen o derin nefesini herkese duyurdu. Çevrenize Allah aşkına bir verin. şu cemaatın kaçta kaçı genç, kaçta kaçı ihtiyardır. Ben Mısır'daki televizyonu Antalya'da Antalya'da seyrettiğim zaman, orada televizyon camisindeki cemaat, o cemaatin de %98'inin genç olduğunu görüyorum. Bu Kur'an'ın ses ve soluğunun bir kere daha kendisini hissettirmesinin ifadesidir. Kur'an kendisini müdafaa ediyor. Kur'an beni söndüremezsiniz diyor. Kur'an 20. asırda 14. Hicri 15. Hicri asırda bir kere daha inna, nahnu nazzalna zikra ve inna lehu ayetini bir kere daha okuyor ve kendisini kabul ettiriyor. Biz de onun etrafında toplanıyor. Onun hayat bahş soluklar etrafında toplanıyor ve onunla insanlığın bir kere daha dirileceğine inanıyoruz. Siyasi politik şeylerle uzaktan yakından alakamız yoktur. Bizim çok sıkı bir alakamız vardır Hz. Muhammed Mustafa ile Suçuyla buçuyla alakamız yoktur Eğer bize bir şey denecekse Ahlak açısından denmesinde mahtur yoktur Bize Muhammedçi diyebilirsiniz Biz Hz. aleyhi ve, sellem, ve yeryüzünde şu anda Bir milyara yakın inanan taraftarı vardır O kadar da saygı duyan Saygıyla iki büklüm olan insan vardır Bir gün gelecek şu küre arz üzerinde hakaik Kur'aniyeyi hakkıyla temem uçsaz edecek olan cedid bir nesil gelecek. اِنْ يَشَيْوِذْهِبْكُمْ وَيَعْتِي بِخَلْقٍ جَدِدْ dedin Allahım Bu cedid nesil gelecek, eskileri alacak bir tarafa koyacaksın, yenilerle yeni bir dünya kuracaksın. Ve kurulacaktır bu dünya, buna kimse de mani olamayacaktır. İstesiz süper güç diyordunuz, yıkılmaz zannediyordunuz. Bir hamlede bir nefhada altı üstüne geldi. Hazreti Muhammed bir kere gönüllere doğmaya düştü. Doğdu mu? Kimse artık onu batıramaz. Bir kere doğdu mu? Artık zulmün zavali beklenmezken geliverin Allah'ın inayet ve keremiyle. Ve adil şahbal açar. Allah'ın inayet ve keremiyle. Başınızı çok arttın. Beni bağışlayın. Rabbim de kusurlarımızı affetsin. Sizin şu ana kadar ortaya koyduğunuz cihan mehletti derinleştirsin, buutlaştırsın, sonsuza kadar devam etsin. Şefkat fedailerini Allah katlayarak büyütsün. Derinleştirerek büyüsün. Ve inşallah ruhu Seyyidü'l-Enam'ın yeniden bir kere daha şebal açmasını sizinle tahakkuk ettirsin. <Gülüyor> Lillahi Teala'l Fatih. Cümlemiz Onu istirham edeceğim. O türlü şeyler yapmayın. Ben ne olduğumu söyledim. Kıtmir. <gülüyor>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 والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وسيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من اهل السماوات واهل الارضين. ر وان الله تعالى عليهم اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرحني صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفكه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكروني أذكركم وشكرولي ولا تكفرون. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور البصر وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين Değerli Kardeşlerim Rabbim bana halis niyet ihsan eylesin sizleri de aynı lütufla serfiraz kılsın hayatınızın saniyelerini dakikalarını ibadetle geçen seneler hükmüne getirsin biz kısa bir ömrü fani bir ömrü Halis niyetlerimizle inşallah ebedi bir ömre çevirmenin kavgasını veriyoruz. Bu dünyada muhakkaten durdurulacağız ve durduruluyoruz. Fakat ebedi burada kalmamız mümkün değildir. Bizden evvelkilerine çık çık dedikleri gibi bize de bir gün çık çık diyecek ve öbür aleme davet edecekler. Yüzüstü zincirler içinde sürüm sürüm olmasın inşallah. O davete daha buradayken icabet edenler geçerken geçtikleri her yerde nurları cihanlara aydınlatacak, nurları cehennemin narını söndürecek. Allah onlardan eylesin. Bir up uzun saadeti. Ebediyet gamzeden bir saadeti temin etmek için muhakkat hayatı verme, onu alma, o ebedi saadet için muhakkat hayata karşı kavga verme, bu ulvi düşünceyle, bu vazife ile burada bulunuyoruz. Dilerim Rabbim, sizin çok kora geçen ibadetlerinizin yanında bir kitmiri camide bekleme maksadına matuf burada geçirdiğiniz dakikaları da öyle seneler hükmüne getirir ve kabul buyurur kolay gibi görünen bu kulluk hadizatında çok kolay değildir her şeyi kolaylaştıran Allah hakkımızda onu kolaylaştırsın Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi تَمْ bil بِالْخَيْرِ Kolaylaştır Allah'ım, zorlaştırma Allah'ım. Bize başlattığın bu işi sona erdirmeye muvaffak eyle Allah'ım. Çetin bir iş sizi, bizi bekliyor. Kendimizi aşmak, yani tenin altında kalmadan, bedene pes etmeden, cismi evet demeden bu dünyayı melekler gibi aşıp geçmek. Asırlardan beri üst üste, teraküm etmiş vazifeler halinde sizi bekleyen vazifeleri görmek. Sizi bekleyen işleri görmek Allah'ın inayet ve keremizle. Bu işlerin üstesinden gelmek. Sizi bekliyor bütün bunlar. Kendinizi aşacaksınız. Haramlara serfuru etmeyeceksiniz. Günaha pes etmeyeceksiniz. Şeytan karşısında iki bükrüm olmayacaksınız. Çünkü sizin belinizde bir inhina var ama Allah kendisine rükû edilsin diye Kendisine secde edilsin diye onu yaptı Yoksa ayara ve hele şeytana karşı asla İbadetü taat'ta Dişinizi sıkacak ve dayanacaksınız Masiyete ve günahlara karşı koyduğunuz ölçüde İbadetü taat'ta Allah'a yaklaşma kavgasında Dişinizi sıkacak ve dayanacaksınız. Yakin geleceği ana kadar. Va'but rabbaka hatta yetiyakel yakîn. Her şeyi ayan beyan göreceksiniz. Fe keşefna anke hıta'eke fe basarukel yevm Sırrı zuhur edecek. Allah'ı azametiyle müşahede edeceksiniz. Soluklarını şimdi vicdanlarınıza duyduğunuz Hazreti Muhammed'i bana, bana dediğini duyacaksınız. Cibril'in azametli heykeline şahit olacaksınız. Kader kalemlerinin seslerini işiteceksiniz. Uğul uğul cehennemin sesini duyacaksınız. Ve mışıl mışıl cennet esintilerine şahit olacaksınız. Gözden perde kalkacak. İşte o dakikaya kadar, yakinin zuhur ettiği o dakikaya kadar, İbadetlerinizi devam ettireceksiniz, taatta devam edeceksiniz, Allah'a yaklaşma kurbiyet diyoruz, bunun hiçbir menziline razı olmayacaksınız, Helazondan zondan hele atlayacak, nurdan hele zonlarda yükselecek fakat bir türlü doyma bilmeyecek, her menzil sonunda helm'in minmezid diyeceksiniz. Allah'ım yok mu ötesinde bir hele son, yok mu ki sana doğru bir adım daha atalım? Zira namütenahiye karşı seyr namütenahidir. Allah'a doğru ne kadar yol yürüseniz onu idrak edemeyeceksiniz. لَا تُدْرِكُهُ لَبُصَورْ وَهُوَ يُدْرِكُهُ لَبُصَورْ Siz, sizi ihate eden perdeleri aşacak. Nurdan elinizde veya Nurdan hareketleriniz o perdeleri yırtacak. Yeni yeni hakikatlara niyehvan olacaksınız. Fakat bu yolculuk bitmeyecek. Siz bu yolculuğu namazınızda, bu yolculuğu orucunuzda arkada bıraktığımız Ramazan şerif, 20 günden fazla olduğu onu arkada bırakalım. Kim ona bir daha ulaşır, kim ulaşamaz bilemiyorum. Orucunuzla bu yolu takip edeceksiniz Sadakatinizle bu yolu takip edeceksiniz Allah'a verdiğiniz vefa sözüne Bağlı kalarak Vefa hissiyle yaşayarak bu yolu takip edeceksiniz Ve sonra Allah'tan gelen musibetlere karşı Bin bir türlü belaya karşı açla susuzluğa karşı evladı iyalinizden malınızdan kaybettiğiniz zayi ettiğiniz şeylere karşı ehli talaletin ehli tuğyanın baskısına karşı kendi yurdunuzda sizi paryalar gibi yaşatmalarına karşı dişinizi sıkacak dayanacak ve yola devam edeceksiniz. Allah'ı bu hatırlayacaksınız. O zaten sizi, eğer bir hatır meselesi bahis mevzu ise, hatırdan hiç dur etmemektedir. i̇bn Arabi'ye demişler ki, Allah'ı an. Ne zaman unuttum ki anayım demiş. O ne zaman sizi unutmuştur ki ansın. Ama ne tenezül ki şöyle buyuruyor. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Anın beni, anayım sizi. Binbir gâ ile yollara dökülmüş sizi bekliyor. Bin bir gayiz dolu gözler sizi bekliyor, nefretle dönüp duran sineler sizi bekliyor. Bütün bunlara karşı sizin güç kaynağınız havle ve la houla wala illa billahın sahibi. Bütün güçleri ve kuvvetler elinde tutan Allah Celle alhu. Siz onu anın ki o da o sonsuz kudretiyle, o sonsuz ilmiyle. O sonsuz iradesiyle, o sonsuz meşetiyle, bu uzun yollarda elinizden tutsun sizi kaldırsın. İlahi okuyordu camiye girdiğim an çocuklar delik anlılar. Yunus'tan namelerdi altı asırdan beri Anadolu insanının kulaklarında çınlayan bu sesler hiç eskimemiş, hiç bayatlamamıştı. Bu yol uzaktır, menzili çoktur Geçidi yoktur Derin sular var Bu uzun yol Bunu sen geçeceksin Uzun yollar seni bekliyor Menzil olmayan yollar seni bekliyor Bu yollarda kandan irinden Deryalar seni bekliyor Yıkılmış yollar Perişan olmuş köprüler seni bekliyor Su basmış Sel almış bağlar Bahçeler seni bekliyor Seylaplar önünde inleyen mazlumlar seni bekliyor bu uzun yolda onu anacak, dayanacaksın, hiç ummadığın şekilde inayetiyle elinden tutacak. Rahmeti ve ezeli nuru senin için bir rehber olacak, bir ışık kaynağı olacak. Süçmeden, yollarda takılıp kalmadan Allah'ın inayeti ve keremiyle atını mahmuzlayacak ve yürüyeceksin. Atını mahmuzlayacak ve yürüyeceksin. Allah'ın inayet ve keremiyle hiçbir şeye takılmadan Zaman aşılması gerekli olan Bir mefhum diyeyim Aşılmaz bir tepe diyeyim Bir akabe diyeyim O da aşılma bekliyor Onu da sen aşacaksın Ve dünyanın debdebesi Suri zineti, Aldatıcılığı Cazibesi karşısında Serfuru etmeden O'na karşı da perhizini yapacak, sabredecek ve dayanacaksın. Bütün bu arz etmeye çalıştığım şeyler, iradenin davasıyla alakalı şeylerdir. Yani sen, bütün hayatın boyunca iradeni göstermeye çalışacaksın. İradeni Allah'ın senin işlerini halletme, fasletme mevzuunda iradesini tecelli ettirmesine bir dilekçe yapacaksın. Bir vasıta yapacaksın, bir vesile yapacaksın. İradeni ortaya koyacak, işte fezküruni de bu vardır. Allah'ın o sonsuz iradesine talip olacaksın. Diyeceksin ki Allah'ım bu çetin işler benim irademle aşılmaz. Ne şehvet yolu, ne gazap yolu benim irademle aşılacak gibi değil. Ne günah yolu, ne masiyet yolu benim irademle aşılacak gibi değil. Ne ibadet yolu, ne taat yolu, ne kurbet yolu benim irademle aşılacak gibi şeyler değil. Hele masiyetlere karşı, günahlara karşı dayanma benim irademle yapılacak gibi şeyler değil. Musibetlerin altından kalkmak, onları aynen lütufların yanında hoş görüyor gibi görmek benim irademle halledilecek şeyler değil. Zamanı aşmak. Zaman isteyen meselelerde sabırsızlığa düşmemek. Fezau cezada bulunmamak. Acele etmemek. Allah'ın vakti merhuni, zamanı merhuni geldiği zaman halledeceği işleri iş görerek beklemek. Allah'a tefviz umur etmek. Hakkımızda hayırlar edeceğine inanmak. Çalışarak sabırla beklemek. Benim irademle yapılacak gibi şeyler değil Ve dünyanın zineti, debdebesi, ihtişamı Güzellikleri karşısında Eğilmeden, bükülmeden Dimdik, elif gibi durmak Ok gibi durmak Hedefe varabilmek için ok gibi durmak Benim irademle halledilecek şeyler değil Bunları ancak Allah halleder İrade davası Rabbimin inayetine sığınıyorum Sizi, beni Kalplerinizi ve kalbimi inayeti Sübhâniyesi ile teyit buyursun Kendi indinden teyit buyurduğu şeylerle başkalarını bizleri de teyit buyursun Bunu isterseniz Arapça şu duayla ifade edebiliriz Allahümme eyyidina Bir ruhin min indik Allahümme eyyidina bir ruhi'l-kudüs. Amin. Ya iradenin iki buudunu boyut diyorsunuz. iki derinliğini arz etmeyi düşünüyorum. Vakit müsaade ederse ikisini de arz ederim. Vakit müsaade etmezse şayet dayanma, dişini sıkma, sabretme, kararlı olma, manasına gelen ve klasik manada Kur'an'daki ifadeleriyle Kur'an'daki ifadeleriyle klasik değildir. O terü tazedir. Sabır deyip 3 5 lükünlü bir hususu size arz etmeye çalışacağım. İnayetini, inayeti etemmini üzerimizden eksik etmesin. İnayetini eksik etmeyen sultanlar sultanı ve اَذْكُرْكُمْ ve la تَكْفُرُونَ Anın beni, anayım sizi. Şükredin bana. Nankörlük yapmayın. Bu iki husus çok önemlidir. Bir, sizin sabırlı olmanız, dişinizi sıkmanız, yapacağınız işlerde iradenizi göstermeniz, ve iradenizle Allah'ın iradesinin imdadınıza yetişmesini temin etmeniz. İkincisi, Allah'ın namütenahi nimetlerine karşı minnetle iki büklüm olma. El minnetu lillah, elhamdülillah, el, -hamdülillah, el lillah deme. Deme, yeri göğü çınlatma Allah'ın inayeti ve keremiyle. İradenin iki derinliği, iki boyutu denebilir. Ben boyuta şimdiye kadar hep buhut dedim. Çünkü aslı buhuttur. Ama gel gör ki yazıda da sözde de buğdu boyut yapınca ben de kendi dilimizi size tercüme ederek konuşma mecburiyetinde kalıyorum. Allah Resuluna isnat edilen bir söz var. Zayıf bir hadis. İman iki parçadan iki bölümden ibarettir. Yarısını bunun şükür, diğer yarısını da sabır teşkil eder. Zira Allah'a inanmışsanız Allah'a tevekkül edersiniz. Allah'a tevekkül ederseniz Allah'ın güç ve kuvvetini itimat edersiniz. Allah'a inanmışsanız her nimet Allah'tan bilirsiniz. Her nimeti Allah'tan biliyor iseniz şayet bu nimetleri şükürle yad edeceksiniz. O nimetler sizin için sürekli yad-ı cemil olacak. Allah'ı anacak ve iki büklüm olacaksınız. Öyleyse ister sabır isterse şükür her ikisi de imandan kaynaklanıyor. İmanınız varsa dayanacaksınız. Dişinizi sıkacaksınız. Yılgınlık göstermeyeceksiniz. Bu dünya dayanma dünyasıdır. Darılma dünyası değildir diyeceksiniz. Sağnak sağnak başınızdan belalar yağsa. Yer şak şak olsa bela fışkırsa. Sema şak, şak olsa bela yağdırsa, ibadet taatın mevcut şeklinden bin katı fazlası sizin üzerinize yüklense, mahsiyetler daha da azgınlaşsa, yine dişini sıkacak, üveykler gibi kanıtlanacak, eteklerine tozu toprağı bulaştırmadan, neredeyse bazı meleklere taş çıkartacak şekilde, semada onları geçecek ve kulluğunu ispat etmeye çalışacak. Zira önümüzdeki yığın, yığın vazifeler Böyle olmayı bekliyor, böyle olmayı iktiza ediyor İslam Bir kerenin dışında ikinci bir Rönesans görmedi Onu inanmış insanlar Kafaları ilimle donatılmış Kalpleri imanla donatılmış Ulumi İslamiye ile mamur Fünunu medeniye dediğimiz Fenli şeylerle mamur, kafası fenli şeylerle mamur kimseler, mamur kimseler bu ikinci Rönesans'ı tahakkuk ettireceklerdir. Bunlar sizi bekliyor, bunlar güç istiyor, bunlar güçlü insanlar istiyor. Siz imanınızın gücüne ve kuvvetine göre sabrı da bir hakkın yerine getirecek ve inşallah şükrü de tam eda edeceksiniz. Herkes imanının derecesine göre dayanır. Biri elinden bir memuriyet gidince yürüdüğü yolda yürümeden vazgeçebilir. Biri dünya nimetlerinin sadece bir tanesinden mahrum bırakılınca geldiği yolu dönüp gerisin geriye bir daha geriye gidebilir. Birisi masiyetin bir küçüğü karşısında dayanabilir. Fakat bir kadınla baş başa bir yerde kaldığı zaman günaha girmeden İffetini koruyabilir mi? Bilemez mi? Burada iradesini gösterebilir mi? Bilemez mi? Bilemiyorum. Dayanabilir mi? Ama Güçlü iradelere ihtiyaç var. Biri Cuma namazını kılar Bu kadarına dayanabilir Biri beş vakit namaz kılar Beşe beşle katar Biri orucunu tutar Senenin içinde de pek çok oruç tutar ve seneyi süsler bununla. Biri de sadece arefe günü oruç tutar, Ramazan'dan iki gün oruç tutar. Biri sadece sabah namazlarını cimnastik olsun diye kılar. Biri özene bezene beş vakit namazı eda eder. Biri beş vakte dayanır, beşle beraber ekler, beşe daha dayanır. Şu kısa gecelerde dahi onun teheccüzsüz geçen gecesi yoktur. Karanlık gecelerde karanlıklar içinde nur arar, aydınlık arar. Münevvirul Envar'ı arar, Allah'ı arar Celle Celaluhu. Ama birisinin hayatında bir kerecik bile yoktur bu. Allah nasip eylesin. Karanlıklar, gece karanlıklar içinde zuhur eden nurlarla aydınlanacaktır. Berza hayatını, kabir hayatını, mahşer hayatını hesaba varacağınız ana kadar siz gece namazlarınızla aydınlatacaksınız. Kimi şuna dayanır, Kimi daha ilerisinde bir şeye dayanır, kimi daha azına, kimi daha çoğuna dayanır. Herkesin bir irade gücü vardır ve herkes imanı ölçüsünde iradesini gösterir. Onun için Efendimiz'e bile Allah Celle Celaluhu sabır tavsiye buyurmuştur. Oysa ki o, Eyyub Aleyhisselam'a söz sultanı sabır kahramanı diyor. Eğer Eyyub Aleyhisselam'ın üstünde ona bir şey denecekse, Sabrın mümessili demek lazım. Sabrı yeryüzünde en ulvi manasıyla temsil eden Hazreti Ahmed-i Mahmudu Muhammed Mustafa'dır. Allah şöyle buyuruyor. Fasbir ve ma sabruka illa billah. Sabret. Dişini sık dayan Habibim, sevgilim dayan. Sanki şairi şehrimizin dediği gibi vur kazmayı Ferhat, çoğu gitti azı kaldı. Hele sen bir dişini sık dayan, az kaldı ulaşacaksın. Fasbir inne vaadallahi hakkun. Sabret Allah'ın vaadi haktır. Ve'stegfir li zenbika ve subbih bi hamdi rabbika bil ashiy Ve bi hamdi rabbik. Hamdü sena, hamdü tesbih ile beraber Allah'ı çok an. Günahlarına mağfiret dile Allah'tan. Allah seni yarlıkasın diye Allah teveccüh et. Akşam vakti ve sabah her gün tesbihle süsle bu anları diyor. Efendimiz'e diyor. Sabret ve bunları yap. Yani ibadetü taatta bulun. Sabret evradü eskarda bulun. Sabret ehli dünyadan gelen şeylere karşı dişini sık dayan. Sabret musibetlere karşı dayan. Ama serlevha ettiğim ayette dendiği gibi ya eyhellezine amenu istiinu bis sabri ves sala. Bütün devahiye karşı dişinizi sıkarak namaza sığınarak karşı koyun diyor. Ve yine şöyle buyuruyor. Sabr inna vaadallahi hakun. Ve immanu liyenne keb'adallazi naiduhum au netawaffayenne fe ileyna yurcaun. şekilde ayetler var. Bir iltibasa girmiş olabilirim. Sabret Allah'ın vaadi haktır. Allah sana vaad ettiği şeylerin bir kısmını gösterir. Ya sana vaad ettiğimiz şeylerin bir kısmını gösteririz veya seni vefat ettiririz. Hayatını alırız, canını alırız, bize intikal edersin. Fasbir velâ tekünke sahibü ve hûd. Sabret, Hut sahibi, Hut peygamberi, balık peygamberi Yunus bin Metta gibi olma. Bir yerde koruması gerekli olan çizgiyi tam koruyamadı ayrıldı ve Allah ona hitap etti biz bunu yapsaydık günah olmazdı fakat o Allah'a yakınlığı yakaladığı için Allah bundan dolayı o peygamberi hitap etmişti hırpalamıştı sabret onun gibi olma Efendimiz'e o kadar sabret diyor ki zira sabır herkesin imanın derecesine göredir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içinden geçte ki, acaba Allah bu işi ne zaman tamamlayacak? Nurunu ne zaman neşredecek? İhtimal böyle bir tablo karşısında Allah Celle Celaluhu, Habibim sabret. Sabret Allah seninle beraberdir. Ve yerinde dişinizi sıkmanız, dayanmanız sizi maiyyeti ilahiyeye ulaştırır. Ona, innellahe maassabirin. Allah sabredenlerle beraberdir, sizi Allah yedeğini alır, beraber gezdirir, beraber dolaştırır. Allah onu zayi etmediği gibi sizi de zayi etmez. İster gökler bela yağdırsın, ister yer bela fışkırsın, ister ibadetler on katı sizin üzerinize çullansın, ister dağ dağ masiyetler karşınıza yığılsın, İster dünya bütün debdebe ve cazibesiyle karşınıza dikilsin İsterse çalışın çalışın Fakat bir türlü neticeye gidemiyor olduğunuzu görün Allah Mayeti Sübhaniyesinde yedeğinde Sizi hep beraber alıp gezdirecek Benzetmek olmasın Refik ve şefik bir annenin Evlatlarının ellerinden bırakmadan En tehlikeli yerlerde dahi En gezilmez yerlerde dahi onları mahiyetlerinde ve himayelerinde arızasız hiçbir zarara sokmadan gezdirdikleri gibi Allah Celle Celaluhu uğradığınız en tehlikeli noktalarda dahi size bir zarar dokundurmadan sizi himaye edecek ve hep yedeğinde sizi bulunduracaktır bağışlasın tabir caiz <gülüyor> ve bazısı da muhabbeti ilahiyeyi esas teşkil eder. Allah celle celaluhu sevdikleri arasını olur, alır kor. İnallaha yuhibbus sabirin. Ama bir yerde söylüyor bunu. Fe ayy min nabiyin qatala ma'hu rubbiyun Nice repaniler vardır ki kendisini Allah'a vermiş kimseler, hakka dilbeste olmuş kimseler, hizmete kendini adamış kimseler. Kâtele me’hu nice nebi vardır ki onunla beraber bu ribbiyun dediğimiz büyük ruh insanları veya rabbaniler tesirlerde iki tevcil yapmışlar. Kâtele me’hu ribbiyun e kâtir, <gülüyor> fma’whanu lima asabhum başlarına gelen şeylerden dolayı ellerini gevşetmediler, gevşetliğe girmediler. Fma’whanu lima asabhum fi sebîlillah. Allah yolunda bin bir dahiye ile göğüs göyüse geldiler. Yaka paça oldular. Kavga ettiler. Ama başlarına gelen şeyden dolayı gevşekliğe düşmediler. Ve ma zaf göstermedi. Zafa uğramadı. Zayıflar gibi davranmadılar. Ve mastakanu Hadiseler karşısında, düşmanları karşısında, devahi karşısında bel kırmadı, boyun bükmedi, teslim olmadılar. وَمَا دَعْفُوا وَمَسْتَكَانُوا Ve sonra bunun fezlekesi Vallahu يُحِبُّ sabirin." Allah bunlar gibi dişlerini sıkıp sabredenleri sever. Bunlar Habibullah olur. Habibullah'ın zırlı altında, onun arkasında toplanırlar. Demek ki bu mevzuda zirveyi tutan Allah'ın Resulü ve Habibi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Demek ki bu yolda dişini sıkıp sabredenler Habibullah'a ulaşacak. <Sessizlik> Fermanı sübhanesine göre onlar da Allah'ın sevdikleri içine girecekler. Allah mahiyetini aldıklarından eylesin. Allah sevdiklerinden eylesin. Daha doğrusu Allah dişini sıkıp sabredilmesi gerekli olan şeylere sabredenlerden eylesin. Sabırla insan kemale elde eder. Ve kamil insanlar bu hususlara dayanırlar. Bu hususlara dayanmak kamil insanların vasfıdır. Ve kamil olmak kusursuz insan olmak için ki İnsanın ibadeti taatında gaye ve hedef odur. İnsanı kamil olmak. Kamil olabilmek için dişini sıkıp dayanmak lazım. Dişini sıkıp dayananlar, hadiseler karşısında küskünlüğe girmeyenler ve dayır darılmayanlar, bunlar da kamil insanlar demektir. Bu insanlık için mukadder bir şeydir. Meleklerde kusur olmadığı için makamları sabit oldukları için, iradeleriyle aşmaları gerekli olan tepe, dağ olmadığı için, yıkık yollardan geçme mecburiyetinde olmadıkları için, harap olmuş köprülerden geçme mecburiyetinde olmadıkları için, makamları sabittir ve onlar için sabır meselesi bahis mevzu değildir. Hayvanlara gelince sevki ilahiyle idare edilirler. Öyle bir kusurları vardır ki insana göre iradeleri yoktur onların. Olmadığından dolayı sabırla mükellef değillerdir. Sabretseler dahi bu sabırla hiçbir şey kazanamazlar. Hayvan sabretse sabırla hiçbir şey kazanamaz. Ama melek ve hayvan ortası insana gelince insan iradenin bir kanadı, bir derinliği olan sabrı kullanmakla melekleri geride bırakabilir. Ve insan bu gücü kullanmamak suretiyle baş aşağıya düşüp esfel-i safiline sukut edebilir. İnsanın alâi illiyinden, yükseklerin yükseğinden esfel-i safiline kadar ineceği, çıkacağı menzilleri vardır. Bina alih insan iradesini kullanarak ya melekleri geride bırakacak bir noktaya ulaşacaktır veya hafizanallah kel en'ame belhum atal. Onlar hayvan gibi, hayır öyle değil. Daha doğrusu onlar hayvandan daha aşağı noktasını tutacak Hayır çukura düşecek Esrali düşecek ve şeytanı sevindireceklerdir ala ilin safilin. size alay illiğinin hedefi gösterilmiştir <gülüyor> lakat